Odan sabahlar. Odan 3.1 Radyo hayatın sesini uyan 8.30 oldu saatimiz. Moder sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet Oktay Günaydın neler söyleyeceksin bu sabah bizlere? Günaydın sevgili dinleyiciler. Aman dikkat diyoruz. Aynı zeyninde sonuna doğru yaklaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi Bomba gibi, fişek gibi bir modern sabahlarla yine karşınızdayız. Teşekkür ediyoruz. İstersen güzel şarkılarla devam edelim. Hemen ardından tekrar birlikte olalım ne Yo yo yo yo yo yo yo yo. Önce bir günaydın dedik. E, ve Fakat e, neler oluyor neler... Ay yapmayalım çok... ya ben böyle... Yapmayalım, ben yapmayalım. Ben. evet ben bir yoruldum. Çok ya. yoruldum ben de yıprandım Oktay günaydın. Böyle hayat boyu konuşan adamlar var. Vallahi hakikaten var ya. Onlar acaba bu kadar yoruluyor mu yoksa içlerinden mi geliyor? İçlerinden geliyor demek. Ki. Bizim içimizden gelmiyor demek ki. Yo bizim de içimizden geldiğini <gülüyor> ben bir an hissettim. Bir yara geldi vallahi ne yalan söyleyeyim geldi şöyle bir parça geldi bir parça onlar geldi. şöyle şöyle iki parça geldi. Bir iki saniye geldi gitti. Evet vallahi. günaydın. Aslında. Ama yani böyle bir böyle konuşan. Arkadaşlarımızı ee, arkadaşlarımıza da saygı duyuyoruz. Tabii saygı duyuyoruz, sevgi ve e, muhabbetle kucakluyoruz. Çok diyoruz. hoşlanmıyoruz ama saygı duyuyoruz. Öyle bir hakkımız var sonuç olarak. Var var her türlü hakka sahibiz. Günaydın 25 Mayıs 2015 Pazartesi sabahı şurup gibi fişek gibi bir e, A takımıyla tekrar beraberiz. Varillerimiz yandı. Varillerimiz yandı. Hakikaten. Çok saçma böyle güzel havada da varil yakmak ama. Aa vallahi önümüzdeki hafta boyunca yağmurlu olduğunu düşünecek olursak varilleri şimdiden yakmamız bence çok mantıklı. İs olur Fahir. İs olur e, ve ne olur? Ha, ne olur ya o unuttum ya. Bilmiyorum ki ben. Anlamadım söz olur. Söz. Söz olur. Tamam. He. Beyaz giyme söz olur. Varil yakma is, is olur. olur. Diyor sanatçımız. Sanatçımız bu şiirinde. Evet şimdi şöyle bir hafta sonuna bakacak olursak veya başka bir deyişle bakarak olursak. Öyle neler gördük? Kendi gündeminden bahset. Boş ver neler gördük ne yaptık? Vallahi Nasıl ne... geçti? 10 üzerinden Cuma gününden itibaren burada veda ettik dinleyicilerimize. Doğru mu? Evet. Kesin doğru. Cuma günü saat 11'den itibaren 10 ile 11 arasını niyeyse almadım. Ama ama e, 11'den itibaren bugüne kadar. Evet, şu ana bu dakikaya kadar. kadar. 10'luk on sistemde. Gece uykuları da dahil. Bak evet. hayır, Çok önemli bak. Gece evet, uykuları anladım. da dahil. Evet. Kaç verirsin? Ee, kaç veririm? Vallahi ben 10 üstünden 10 veririm hem de en yıldızlısından. Ne Mükemmel. Har güzel. Mükemmel. Ne yani har güzel. Bu kadar mükemmelini hiç yaşamamıştım ve ben de tahmin etmiyordum. Az önce ben de şimdi düşündüm de vallahi mükemmelmiş yani. Sen deyince aklıma geldi hakikaten bir değerlendirdim 10 harika. 10 eksiksiz yani. Eksiksiz ya fazlası var eksiği yok öyle söyleyeyim Oktay. Siz Çok. bir değerlendirme yapın. Ben bir değerlendirme yapıyorum. Ben hatırladığım kısma 10 üzerinden 9.5 veriyorum. O yarım Ve... puanı da kesiyorsun ben biliyorum. Çünkü sen hiçbir şey 10 üstünden 10 vermezsin. Çünkü hayır yani yarım puan nereden kestim hatırlamadığım bir kısım var. Hatırladığım kısım da hatırlamadığım kısım arasında in yeni bir geliş var. O da. Hayırlısı onu tam olsun. değerlendiremediğim için yarım Ama hayırlısı olsun çok güzel. Şimdi bakalım dünden başlayarak yakın tarihimizden geçmişe doğru gidecek olursak. Güzel söyledim. Galatasaray Beşiktaş ya da başka bir de işte Beşiktaş Galatasaray karşılaşması vardı. Ama tahmin ediyorum arenada olduğuna göre Galatasaray Beşiktaş karşılaşması vardı. Galatasaray Beşiktaş'ı 2-0 yenerek yenmek suretiyle ne hale geldi? Şampiyo. Dün bayağı bir programda, futbol programlarında bu Onu da bir bağlasınlar artık ya. Şam, ne söyleyeceğiz diye. mi yoksa şampiyo mu? Şampi mi? Şamp mı? Oktay'cım yemin bir... ediyorum bunu konuştular. O yüzden rahat ol. Bayağı bir konuştular. Hadi ya. Rıdvan Dilmen, e, Rıdvan Dilmen şey diyordu en son. Şampiyo diyebiliriz. Evet dedi. Şampiyo diyebiliriz diye. Bugün gazetelere bakınca da şampiyo diye Galatasaray'ın neredeyse şampiyo. Ee, çünkü bugün yani Fenerbahçe bize göre Şampi. Pek çok gazete Şampi demiş. Ee, bazıları Şampi diyor, bazıları şampiyon diyor. Ee, bugün Fenerbahçe'nin karşılaşması var. Eğer beraber ya da yenilgisi durumunda otomatikman e, Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Hmm. Bilinçler'in açıklama var. Seneye yoğun demiş. Ee, biz bu işte yoğuz demiş. E, vallahi o da ne bileyim e, değerli de bir adamdı. Yani evet, seviyorduk. Ben, ben üzüldüm valla. Ülkeceme seviyorduk. Hayırlısı olsun ne diyelim. Zaman döner tekrar bir yolumuz kesişir. Çünkü onun da yolu sevgiden geçiyor ya bir şekilde kesişiriz gibi geliyor. Bilinçin de öyle değil mi sevgiden geçiyor. Ee, onun dışında e, bilinç dışında bu güne itibaren yoğun diyen bir başka e, ünlü daha var. Amerikalı matematikçi John, Hayır, John Nash. Neş. Ay vallahi bak genin bir pazartesi sabahına şeyle verdik. Trafik kazasında hanımıyla beraber... 86 yaşındaki John Nash. Aa hanımı da mı? Tabii. Ailece mi? Roketingen Aynen öyle. Hmm. Bir de trafik kazası. Evet taksinin bariyerleri çarpmış sonucu. Bir de takside. Takside olmuş. Valla çok seveni vardı. Bir de çok büyük adamdı değil mi e John tabii, Nash? film Filesen, sonra. Sen daha iyi bilirsin matematik dünyasından. Estağfurullah canım. Bir matematik dünyasındaki herkesi bilmiyoruz Biraz ama. Biraz anlatır mısın oyun teorisi nedir? Game şey. teoriyi ben bir anlatayım onu. Bayağı bir anlatayım yani game teoriyi. Siz okudunuz mu derste? Game Theory diye bir... ders. yani diye. derste görü, gördünüz mü yani? Yani Game Theory diye bir ders vardı. Hı hı. Orada uzaklarda vardı. Siz aldınız bu Fahay diye soruyorum. Dersin adı mı? Tabii Game Theory diye ders Öyle var. Öyle mi? Var tabii. O zaman bol bol ismi geçiyordur o derste yani. O, işte ben alamadım. Sonlaşın. Alamadım. Hı. Alamadım. Ama alanlardan biliyorsun. Alanlardan biliyorum. Hep onu konuşurlardı. Valla evet ya kötü oldu yani böyle bir. Bu da kötü oldu ama filmiyle beraber Beautiful Mind ya da ülkemizdeki adıyla Akıl Oyunları, Fikir Oyunları olarak da ee, ne derler? Gösterime girmişti. Tam da benim o benim askerden izine geldiğim döneme denk geliyor. O yüzden ben tam şey yapamıyorum. O filmin bende çok enteresan hatıraları vardır. Hadi canım. Evet. İzledin ama izlemediğin gibi mi? Bir de radyo otu özel gösterimiydi onu evet, da söyleyeyim. Evet hatırlıyorum evet. Radyotu Hakikaten radyo otu özel, gösterim özel gösterimiydi. Gerçi radyo otunun özel gösterimleri bitmedi ama bazı filmler bende ayrı yer bıraktı. Ne tip hatıralar vardı? Ben de şu anda merak etti Fire. özel gireyim İçeride anlatayım mı? Özelime girme. İçeride tamam, ben peki. sana biraz anlatayım istersen. Tamam. O esnada da sizde ne dinlemek isterseniz? Phonix dinlemek ister misiniz? Phonix mi? Evet. Tamam dinlemek isteriz Al bakayım istiyor muyuz? Aa, tam istediğim şey ben de istiyor muyum diye bakıyorum. Yok istemiyormuşum ben bunu oktay. Kusura bakma, Three Doors Down'la devam ediyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. İyi kalpli insanlar günaydın hepinizle bir kez daha kaldığı yerden devam ediyoruz modern sabahlarda gündemi tarumar etmeye parçalamaya derinlemesineleşmeye, deşmeye Derinlemesine çok fazla bir şey yok biraz değiştiğimiz zaman zaten revizyon ve Kan Festivali hafta sonuna damgasını vuran iki önemli kültürel aktiviteydi İsterseniz onlara bir göz atalım dersiniz Kan Festivali'nde beklenen gerçekleşti ve bak yine içinden. Dün geliyorum. gece miydi Kan Film Festivali? Dün geceydi tabi canım Finale. Evet, bu yıl 68.si yapılan Cannes Film Festivali'nde dün akşam e, düzenlenen ödül töreniyle e, nihayete erdi. Geçen sene biliyorsunuz, kış uykusu filmiyle Nuri Bilge Ceylan kazanmıştı büyük ödülü. Hı -hı. E, bu yıl da Fransız yönetmen ve hiç de konuşulmayan filmi Depan, e, Jacques Odardın e, ya da Odia diye de konuşabiliriz. Bir doğramacının anıları mı? Bir doğramacının, <gülüyor> bir insan doğramacının anıları. Ay, çok güzel. Bak, o valla. Mu? Çok hoş. Hiç, hiç bilmiyoruz ama e, eğileceğiz efendim. Eğileceğiz. İşte ödül kazananlar. Jüri... Kan Film Festivali'nde arkadaşım var benim. Ne Oradan gibi? şey yaptı bütün gece tweet attı. Ne yapıyor orada afedersiniz? mi? Hı hı. O şey yaptı. Lise arkadaşım Kan Film Festivali'nde ben daha şeye gidemedim ya. Bu Ankara simit festivali falan bir şeyler o yollara da gidemedim yani. Vallahi öyle sen... bir şey değil ki hayat sen yani. Niye Ama bir, bir kıyaslama yapıyorsun kendine. Festivali görünce hayat ayrı. Dı festivali özendim aydın. vallahi ya. Onlar festival... şey bir şey için. Yani de... illa kampfi festivali de değil yani. Festival çok olsun. güzel festival var ya. ya ne festivali? Pekmez festivali falan ya, var Valla hiç. Galiba. Pek yani festival görünce ayaklarım geri geri gidiyordu da dün kampfi festivalini görünce bir canım şey oldu ya. Sen de giy smokingin var mı? Smoking giymek şart değil ki. E olsa sen giy amatların git şu nallandaki pekmez festivaline. İnşallah vardır. Ben de umut ediyorum vardır. Bu Veya sene bak... pekmezciler kıyasıya yarışıyor falan. Yarış oluyor mu pekmez festivalinde? Pekmez Aa, festivalinde tabii canım deve güreşi oluyor. Deve güreşi mi? Evet. Abi çok develeri... tamam işte aradığım tarzda bir şey yani. Ya da bir yere götüreceğiz. Jüri şey... olmaya da gerek yok. Evet. kırpınar'a gidelim ya. oktay ne da kırpınar Valla diyoruz gidelim. Her sene diyoruz, gidelim, e geç her sene diyoruz hep geçiyor. Bahar bu. Sıcakta güleş mi olur ya? Allah Allah ya sıcakta olur güleş mi? Zaten yağ e, yakar. sıcak orada daha bahar da mı oluyor? Ne zaman oluyor? Bahar da mı oluyor? Sana ben bahar Ne de demiştim? birine da. söylemiştim yani tam olarak. Neyse yani bayağı bir filmler var hiçbirini de bilmiyoruz Bayağı Malabere yönetmen var Ondan okuduğum kadarıyla o kadar da havalı film yokmuş yani Ya evet yani mesela şeyin filmi Who So Sin'in Niyan yani Niyan Daha filmin adından <gülüyor> Meymenetsiz diyebileceğimiz bir film Hayır canım Sizin isminiz neydi Sö <gülüyor> <gülüyor> Filminiz... <gülüyor> e, Filmin adı da Assassin. E, Assassin Assassin mi? Evet en iyi yönetmen <gülüyor> seçildi Ayrıca ee, Haş ondan sonra Yunan yönetmen Yorgo Lanthimos'un filmi de The Lobster Sapsnege. jüri ödülünü aldı. Aldı da Lobsters, aldılar. Lobster mı dedin? Lobster's. Aha. Lapster ya eşini kıskanmaz biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> domuz değil miydi o ya? <gülüyor> bütün, bu, bütün bu filmlerden uzak durun abi. Allah Allah domuz Her diye biliyorduk. miydi o? Lapster yani. Ya. O da mı öyle? O, o, o, da, mı? Da, bir, o da bir rahatlık veriyormuş bilgi Her kaderle. şey kabuklu olduğu için. O kıskanmaz. Bir domuz bir de kabuklu deniz canlısısin kıskanmaz. Evet kesin kıskanmaz Hı. kesin bilgi yayalım evet. Doynaktan. Böyle şeyler oldu ha. Toynak bir de tek, tek doynak çift toynak o da öyle doğru. Bir de revizyon oldu. İster misiniz revizyon bilgileri? Onu da İsveç kazandı. Onu da İsveç kazandı. Ondan çok güzel sonra... şarkıları varmış. Revizyon da bir tarafta varmış mı? Cumartesi gecesi birileri Ölüvizyon'a laf yetiştiriyor, Birisi ona laf yetiştiriyor. Ne gergin, kimse izleyemiyor bir tarafta Ölüvizyon, ne gergin milletiz hakikaten ya. Ya öyle hakikaten. Vallahi ne laf yetiştiriyor ne oluyor? ya? Ölüvizyon'la yani, Erevizyon, da, da mı tartışma çıktı. Birileri Twitter'da Ölüvizyon yazıyor diyor. Danaanaana. Böyle işte bütün yarışmaları falan filan değil. Ne oluyor ya? Geç işte böyle parmak vermişler sonra git. Geç muhterem vallahi, geç vallahi. Mütü var farosu var Yani ne oluyor Rusya'da ikinci oldu ama bütün hep komşu devletlerden aldı puanları Hep, evet, yuhalandı, hep yuhalandı Ondan sonra bu arada ta oylamalar sonuçlanmadan Sunucular İsveç'in birinciliğini açıkladılar Ne Ne ee, onlar i̇şte. şey yapmışlar işte kulaklarına gelmiş. Yine herkes komşusuna mı verdi? Yine herkes komşusuna bu, bu, bu, verdi. Bu laf edildi mi? Muhakkak edilmiştir. Ya Orada yok. yuvalandı bir de ya. <gülüyor> Rusya puanlama yaparken, Rusya'nın şarkısı puanlama yapılırken işte oradan işte Litvanya falan filan puan veriyor. yuf falan sesleri. Yuf ya. Hmm. E, ne yapsınlar Demek ki sadece... işgal ediyor adam İşgal eder, eder. Televizyonda puan Ukrayna'nın başına gelenler öyle yanındır mı başına gelsin. Doğru vallahi. Titre titre 12'leri verdiler yani. Putin telefon etmiş. Bunları boş bırakmayacağım. Bunları arayacağım demiş. sonuç olarak. Türkiye dışında da Olaf ediliyor mu yani? Ediliyor Yoksa sadece çabuk. ülkemizde mi ediliyor? Yok, yok, komşu, yok vallahi yurt komşu komşu dışında, yurt dışında da herkes komşu komşu diye. Bir oyun var bu işte falan filan diye. Valla işte öyle bir şey de e, geçti. Bir erivizyondan Yalnız, geçti. Kıbrıs'la Yunanistan birbirine 7 ve 8 puan vermiş. Bazı dengeler Altı Akdeniz'de ıı, değişiyor. Iı, Hatice Hanım 7-8'i mi vermiş? 12 puanlarını rezerve etmişler. Politikayı oradan şey yapacaksın. Hmm. Oradan takip edeceksin. Eğer Yunanistan Kıbrıs Rum kesimine 12 puan vermediyse ve Kıbrıs Rum kesimi de Yunanistan'a 12 puan vermediyse... Demek ki Afyonyz kaynayan kazan diyorum. Demek Başka da bir Kıbrıs, şey demiyorum. E, artık yavru vatan olmaya son dedi. Bizim dış politikamız ne zaman iflas etti? Eurovision'a katılmama kararımızdan sonra. Bir sene de Tombul rakşimizi gönderdiğimizde yarı finali de geçememiştik. Ondan sonra işte bu Suriye meseleleri falan filan. Ama tamamen patlatmadı. Aynen abi. Çünkü biz orada puan sistemimizle işte Ermenistan'a bir göz kırpıyorduk. Kıbrıs'a, Yunanistan'a ayrı bir göz kırpıyorduk attığımız puanlarla. Bütün Orta Doğu'da ve dengeler Avrupa'da değişti. dengeler oturuyordu yani bizim puan sistemimizde. Oraya gidemedik. puanı veremedik. Bu buradan dış yani. Dış politikamız Saks. İrlanda'da da bir referandum yapıldı. Aa, evet Ay. doğru. Herkes hafta sonunu ne yoğun geçirmiş yurt dışında yahu. Valla evet. Fransa'sı orada film festivaliyle uğraşsın. Öbür tarafta bu sene nerede yapıldı? Viyana'da mı yapıldı? Nerede Viyana'da, yapıldı? Avusturya'da yapıldı. Avusturya'da yapıldı. Viyana desen Erevizyon'la şey yaptı. Ondan sonra... Han desen Khan festival. festivali. aynı de. yerde desen pekmez festivali. Zaten bir Onu taraftan. Onu da kaçırdık. Onu da kaçırdık. Bakalım İrlanda'daki neydi? Referandum mu? İrlanda'da referandum yapıldı. Eşcinsel evliliklerini e, referandumla e, oynadılar. Evet, ev, el birliğiyle evet dediler. Ve onaylandı. E, referandumla oy, onaylanan ilk ülke olarak da tarihe geçti. Kaç evet. almış Oktay? Yüzde? Yüzde 62 evet. 1 milyon 200 bin kişi evet demiş. Öbür taraf çatı adayı çıkarmamış mı? Kim? Hayır diyenler mi? Hayır diyen bir <gülüyor> Çatı adayı nasıl çıkarsın ya? Eşçin sen evliliğin ne, ne adayı çıkacak yani? <gülüyor> ne Benim de değil bebe. Ne? Ne? <gülüyor> Bu peki bir garip eleştirilmiyor mu oktay? Sen biliyorsun dışmasını daha güzel canım. takip ediyorsun. Çok da, garip. İnsan hakkının referandumda evet, o çok verilmesi garip. hiç eleştirilmiyor yani mu? Yani şöyle e, eşcinsel olmayanların eşcinsellerin hakları e, üzerinde, üzerinde bir oy vermesi tabii bir garip bir durum. Yani ha, eş, eşcinsel hakkının ötesinde birçok temel insanlık hakkı üstüne oy veriyorlar. Evet. Ama bir taraftan da herkesin sahipleneceği bir şey olacak. Yani bugün e, bir eşcinsel çiftin evliliği sırasında bizim arkamızda %70 var deme şansları var bir taraftan da. Keşke soku yani. sokuverselerdi o referanduma madem öyle hiç bilmiyorlar bunlar da yapmayı. İlk kez yapmışlar. PSYK güzel. yapılanması <gülüyor> değil mi? Ülkemizde ne kadar güzel 86 madde aynı anda referanduma sunuldu e, mu? Şey diyorsun, sunuldu birden çıktı gitti bitti, gitti. Bak mesela e, biliyorsunuz İrlanda e, Katolikliği ile tanışır <gülüyor> İrlanda'nın meşhur. Katolik'i meşhurdur. Belki eşcinselleri evlilik e, şeyi verildi, yasallaştı ama e, Kürtaş hala yasak hmm. İrlanda'da. Hmm. Onu da bir soku verseler. Ayen kaynıştır verecektin alt maddelerde. Onu Bitti da sıkmasa erkekler oyla <gülüyor> Mesela yasal olsun mu ha, olmasın doğru. mı efendim diye o böylece tutarlı da olurdu yani ülke ya olarak. Ya ne Oktay ya ya ne. ne? E, gökkuşağı devrimi olduğu hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı e, şeklinde. Avrupa'da nerelerde serbest Doktay? İrlanda basını. Ben de meraklısı gibi soruyorum da hangi ülkelerde serbest? Galiba 19-20, 21. ülke galiba İrlanda. Avrupa'daki. Ya da 20. ülke dünyada. Dünyada. Hımm. O zaman madem bu kadar İrlanda dedik, İrlanda'dan çıkmış en meşhur grupla devam edelim. Bu saatte son şarkısını şey onlardan dinliyelim. Ne? Aa, öbürü de var ya. ya Doğru öbürü var. Anne. Hani ne YouTube çalacağız illaki. YouTube'da ya hata ya. değil. Öbürünü YouTube çalma, şey bilmiyorum. çal. Aa, şey. İrlandalıların için. Şey... Öbür ee... diye geçer Yani neydi adı? Aa, Zombrie Zom söyleyen. Zor değil söylüyorum. Cranberries ne? diyesim geliyor. Ha doğru diyorsun. O zaman cranberriesler güzel bir şey. Ne çalacağız? 20 saat bitirelim. Çok, çok, mi? Çok tatlı şarkı çalacağım sen merak etme. Bu ne ya? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Mükemmel olduğunu zannettiğimiz programımız devam ediyor sevgili sunucularlar 20 saat boş. Şimdi bir bir kez daha günaydın Buyursunlar efendim. Yağmurlar yâhir. Ve barajlardaki doluluk oranı artı Evet. E, İstanbul'da <gülüyor> geçen yaz kuraklığın eşiğinde olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. E, Ağustos 2014'te barajlardaki doluluk oranı kaçtı? Tam bir yerel radyoyuz ya. Yağmur yayın... E, <gülüyor> barajlar doluyor. Taban fiyatlar açıklandı mı? Tamam. sevgili dostum fair. Tamam fiyatlar bu sene ne oldu birazdan vereceğiz. Kaç yılında yıl? Ağustos 2014. 2014'te %32. 17.23 maalesef hiç bir puan alamadınız. İstanbul'un 90 günlük suyu kaldı deniyordu falanlar filan ama işte kış ve ilkbahardaki yağ, yağmurlar barajlardaki ya. doluluk oranını arttırdı ve İstanbul'da su veren 10 barajdaki toplam doluluk oranı %92.9'a e, ulaştı. Böylece barajlar... Geziciler çıldırıyor. çıldırıyor. Çünkü Açısına. geziciler muslukları açarak İstanbul'u susuz bırakma planları vardı. Takvim gazetesinde evet. okumuştuk. Evet. evet. Bu büyük planı nasıl bozduklarını hemimiz çok iyi hatırlıyoruz. Aynı zamanda kurban bayramında da trafiği tıkamaya çalışıyorlardı. Evet. E, Çıldırdılar. Geziciler çıldırdı. Bunları, bunları unutmayacağız ve sık sık hatırlatacağız. Ha, Hatırlatıcıyız. Evet. Ankara'daki barajlardaki doluluk oranını bizim barajlarımız. Da, evet, bizim barajlarımız. Maal, o kadar mi? yağmur, o kadar kardan sonra yüzde yüz değilse ayıp. Çıbık 1, Çıbık 2, İrfanlı Bayındır Barajlarındaki toplam doluluk oranını ilerleyen dakikalarda vereceğiz şu anda. E, bilgiler ulaşıyor. Benim tahminim 438 sene yetecek su var. Suyumuz var. İrfanlı, İrfanlı. manaman Dibini burcu tuttu da alfistanlım Evet sevgili nicler barajların dolu <gülüyor> korunu <gülüyor> bostana, sonra... Vay vay vay vay vay vay vay vay vay Türkülerle vay, vay. devam ediyor vay. programımız. Ya birimiz niye böyle şey yok? Şöyle çıkarsa yanık bağlamasını sesi. yanık sesiyle hemen şöyle bir iki tane bir Flash TV'ye döndersek şurayı. Ya birisi başlasa hemen onun tonundan diğerleri eşkese. Onun konu dedin, lama desem, remi desem, mi mi desem mi Ok, dayladan okur mesela. Day ver. O Oktay, oluyor hem olabilir. Hem la'dan biz, hem yürekten okuyor. Biz şey yapmıyoruz ama oluyor olabilir programda. <gülüyor> Üçümüz katılmamıza rağmen onu fark etmiyor olabilir zaman. Olabiliriz. Oluyor olabilir yani. Evet Birimiz abi. mesela bir yerden giriyor, ötekisi işte oradan giriyor falan diye. Ben bir haber daha vereyim mi ver. bakalım, e bakalım, ya hey, hadi bakalım? biliyorsunuz, Kamboçya'nın en büyük sıkıntısı neydi? Kızıl kemerler. <gülüyor> Oktay Bey maşallah. Zudum zudum zudum. Eee Kamboçalı en uzak doğu şeylerini çalıyor. <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Kansızlıkla mücadele ediyordu. Aa doğru ya. Çünkü Kambocza... zaten Kemerler diye bir sıkıntı yok Kmerler, Kansız Kamboçan Ponşa. Ee. Kızıl kamer kızıl kemer diye çıkaran sese olanırmış. Evet Bey, buyurun maşallahsınız maşallah. Buyurun. maşallah <gülüyor> <tırmıyor>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kanadalı doktor Christopher Altı yıl önce Kamboçya'yı ziyaret etti, baktı ki bakarak oldu, aah dedi bu demeler. Tanımayan Christopher diye geçerdim mi? Tabii sınır sınır tanımayan Christopher Charles hatta, ee, baktı bu bir halk sağlığı sorunu, ulan ne yapacağız bunlara, nasıl demir vereceğiz diye düşününce e, bir oyuncak gibi ya da bir sü süs eşyası gibi düşünün bir e, balık demirden yapılma. E, ondan sonra bunları yemeğe atıyorsunuz, o balığı veriyorlar size. Mesela bugün ne yaptın? Tarhana çorbası yapacaksın. At balığı içine. At balığı içine. Ondan sonra bağla günlük ihtiyacının %75'ini alıyorsun ve çıkarıp tekrar kullanıyorsun. Bulyon gibi bir şey mi? Bulyon gibi ama tamamen erimiyor. Ne saçma bir şey. İçinden o zaman verdiriyor. İçinden biraz. verdiriyor Oktay. Hakikaten içinden verdiriyor. Ve şu anda git Kamboçya'ya. Herkes dipcik gibi. Herkes kanlı canlı. canlı. Canlı canlı. Canlı canlı. Yani A takımı oldu mu Kamboçya Evet hem basit hem ucuz hem de yıllarca kullanılabilen bu sistem sayesinde e, Kamboçya halkı e, yüzleri giriyor. Yani Kamboçya yanlış pompalıyor. mı besleniyormuş yıllardır? E vallahi öyleymiş ya. Abi çok güzel onu... yiyorlar. Açlık falan diye bir yok, dertleri yok. Var. Sadece karnı açlık dertleri de var. Açlık diye bir dertleri de var. O ama zaman e... su kaynatıp içine balık atıyorlar. Bizim gibi tarhana da değil. Yok canım onlar da balık çorbası yapıyor, bir şeyler yapıyor falan. falan, falan, kamboş, falan. Kamboş, kamboş. Ondan sonra demir balıkları atıyorlar. Şimdi her böyle çocuklar ev, işte evi ahali boynunda taşıyor bunları. Hmm. Çıkarıyorlar birazcık öyle tık atı veriyorlar içine. 15 Dordan... dakika kaynatıyorlar emme yok mu? Doğrudan emme dedin yalamaçlı şeker gibi. mi emme emizleme mi? Ha emizleme. Ha. İstiyorsan sen emizleme de yap. Seversin sen kesin severdin. Ben vallahi böyle ufak bir balıksa ağzımda döndürürüm. Ufak değil ya böyle el kadar. El kadar büyük balık sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Onu emizleyemiyoruz. Herkesin emizlemesini O zaman e... Kamboçya'ya giden dinleyicilerimizden isteyeni bir tane bize balık alsın Valla bize balık hem bir süs eşyası hem güzel valla çok da e, dekoratif ister evinizde ister yemeklerinizde gönül rahatlığıyla huzur içinde kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hmm. Fire eee müjde oldum. Müjde. Yunanistan'dan bir açıklama var. Ay vallahi ben onu çok sevdim o açıklamayı ya. Paramız kanmadı. <gülüyor> İMEF'e ödeyecekleri 1.6 milyar euroluk para için veremeyecek. Nasıl ya? Paramız yoktur diyerek. Yok kardeş yok demiş. Olsa vermez miyim diye Böyle Yunanistan başbakanı ceplerini çıkarmış. Sipras. İçiş, yok İçişleri Bakanı'na şey yaptılar ona, ona söylemiş ben içinde şey yapmayın Çepte bozukluklar var sıkıntı olur diye O İçişleri Bakanı çıkartmış İçişleri Bakanı Nikos Woods ise Paslamışlar bu olayı 5 Haziran'da e, Bir ödemeleri var biliyorsunuz 5 Haziran hangi güne geliyor 5 Haziran cumaya ha, Cuma geliyor abi Cuma Benim geliyor. de ödemem var aynı gün Aa, Ciddi ne? mi? Valla okul ödemesi var Çok iyi o... Vallahi Aa, bir ne, nasıl, Tam nasıl demiş Be yok Benim, ben de, bir not alayım, benim de kredi kartımın son ödeme tarihi 5'i Herkes sırayla o zaman... Bir, e Oktay senin bir şey güzel, öndüğü, güzel bir yazdır bana. Şöyle demiş... E Veremeyecek. Dear Sir diye mi başlamış? IMF'ye Azerbaycan'a ödemesi 1.6 milyar euro demiş. Tamam. Bu para ödenmeyecek <gülüyor> çünkü demiş ortada para yok demiş. Hmm. Ege'ciğim sen de okula git şey de bu para ödenmeyecek çünkü ortada para yok, yok demiş. Yok dedi. <gülüyor> Ee, Yunanistan'me açık şey Yunanistan. şimdi yani yaz geldi bahtiye açtık Yunanistan'da biraz daha önümüzdeki haftalarda zaten yavaş yavaş ödeyeceğiz mi diyor Yunanistan yok <gülüyor> bunu ererteleyeceksiniz arkadaşlar senet diyor. falan vermişler miyim Efe'ye çünkü yani mahkemelik olurlar IMF'ye şahsi olarak Angela Merkel'e verdiler bildiğim kadarıyla senet o da o Vallahi o, teker teker alır adaları koy, bankaya vereyim mi vermeyeyim mi avukata vereyim mi vermeyeyim mi diye düşünüyor Bir, ne olacak mi? ülkeye haciz gelecek değil herhalde hayır canım bütün sandaletli ve siyah çoraplı Alman turistler doldurur ondan sonra adaları ha, salarlar ben doğru de de, ben de demiş Angela Merkel ben de bunu yapacaklarımı bilmiyorsam ne olayım diye bütün, ondan sonra on, Yunanistan düşünsün adalar düşünsün Maliye Bakanı niye açıklama yapmadı Utanmış. Ya Oktay evet. yani her herkesin... Çünkü parayı ayarla diye ona söylediler. O ayarlayamayınca mahcup olmuş. Mahcup olmuş. olmuş. Sonra? başbakandan bir açıklama yok. Maliye Bakanı'ndan bir açıklama, bir açıklama yok. Kardeşim ben ne bileyim demiş başbakan da. Maliye bakın var ona sorun demiş. Ha, dur ya Maliye Bakanı'ndan bir şey var dur. Ne demiş? Görüşmede aşama kaydettik demiş. <gülüyor> taraflar arasındaki mesafenin dörtte üçlük bölümünü biz ettik. Şimdi onların dörtte birlik bölüm onlar için düşünsün. adım atması gerekiyor demiş. O zaman şöyle diyebilir miyiz Oktay benim hesaplarıma göre? Bana bir adım atana ben üç adım atarım. Hı -hı. Bunlar Doğru. üç adımı atmışlar önceden. Avrupa Birliği'nin girişinde yazıyor zaten bu finansın girişinde yazıyor. Diğer bir de işte bana yirmi beş adım atana yetmiş beş adım atarım. veya Mesela sana on yedi adım attı. Yüzdelik dilimden mi bahsettin? Sana on yedi adım attı. Sen kaç adım attın? Elli bir adım Elli bir adam. Peki şöyle tam tersi istikametten sana seksen bir attı. Şey sen 81 adım attın. Onlar sana kaç adım atmış olur? 27. Helal olsun işte. İşte matematik mucizesi ben bu. Ben böyle adım adım teorisini ben çok iyi biliyorum. Bunu, Belki game <gülüyor> teori biraz böyle sallantılı ama. Bunu ben sınavlara koyalım. Ya nasıl havuz problemleri var? Bunu, bunu adım teorisi veya e, İngilizcelik adıyla step theory diye de şey yapabiliriz. Çok güzel bir şey Şeyden daha güzel değil mi bu? Pigeon, Pigeon Hall'dan bence çok daha mantıklı. Bence de şu anda mantıklı geldi. Matematikte yepyeni bir çığır açıldı az önce sevgili dinleyiciler. Step Theory hayırlı uğurlu olsun. Yüz adımlık kenarın sabit olması lazım ama. Çünkü yani nereden bileceksin şimdi 27 diyeceksin. En karşılık. başta. Oktay hemen bunları verme zaten kendi aramızda da bayağı tartışmalar çözülemeyen. Daha tabii, step yani teoriyle çözülemeyen pek çok olaylar olaylar olaylar. Roger evet. prensip sahibi bir insandır. Facebook profilini bana bir adım atana 25 adım atarım diye güncellemiştir. Işte. Bu durumda Roger'a 7 adım atana Roger kaç adım atar gibi sorun. Evet cevap aşağıdaki ışıkları veriyorum. 160, 175, 200, 225, 217. <gülüyor> Şey de olabilir Roger'ın bazı durumlarda ayakları geri geri, geri gitmektedir Onu da çıkaracaksın İş yerine ha bak ha. İş yerine geri geri gitmektedir Ve tuvalete girdiğinde ters ayaklı birisini görmüştür Ters ayaklı Oo, birisi bak, Ters oraya. ayak teorisi Bak o da güzel Oktay Korktum ben ters ayak teorisinden Tabii canım Opposite step diye geçer <gülüyor> One to one olduğuna inanıyorsun da diye DNA'ya şey olduğunuz tadınız Doğru. kaçmasın abi. Terminolojiyi bana bırakın ya terminolojiyi abi. bana bırakın ve buradan çok yürüyeceğiz. Kara delik kara delik diyoruz. Kara delik gecikir deliki, belki deliki, hiç, hiç gelmez. gelmez. Yavuz abi teşekkür ederiz. Kara delik deyince tip bir şey geliyor gözünüzün önüne. Abela kara kara delikler geliyor. <gülüyor> Yöresel radyoyuz ya, o yüzden. Yavuz abi teşekkür ederiz. <gülüyor> Kara deliklerin bir nesi vardır? Bir... <gülüyor> Çekiciliği vardır. Evet, doğru, evet. Albenisi diyorsun. Burada... Ee... Mojosu mu diyorsun Oktay? Nesi mi? Albenisi mi Mojosu mu? En son şeyde gördük işte Albeniz, ya bu <gülüyor> Interstellar'da vardır. Bana kadardı kara delik. Ama bilemiyorsun ki yani her kara delik senin kara deliğin ayrı. Zudum zudum zudum kudum. Benim kara deliğim ayrı. Ben sana mı söylemiştim sana mı söylemiştim? İkinizden birine söylemiştim. Kara delik neydi? Gezegen... Böyle kendi içine patladığında böyle içine içine emizliyor emizliyor orada emizleme oluyor mu oradan emizleyip nereye gönderiyor döndürüyor onu bilemiyoruz. bilemiyoruz o belli değil geri dönüşü yok çünkü kara deliğe girip de geri dönen biri şu ana kadar olmadı ama olmadı. emizleme zaten tek taraflı olur ha başka bir kara delik bulursun diğer Aa, emizleme evet tızkızmadır fizikte öyle çalışır Tabii. bir yerden emizliyorsa öbür yere tızkızlıyordur. Ama on, yani ne görünüyor yani? karadili velev ki girdin. Girdim. Tamam. Ne görüyorsun? Ne görüyorum? Ben o kütüphaneyi görüyorum. Insta hatırladım hatırladığım o. Doğru. Kütüphaneyi kütüphane, kütüphane, kütüphane mi görünür? E, kütüphaneden orada kitapları itiyordun ya. Hmm, Valla yer çekimi öyle güçlüdür ki demiş uzmanlar. Evet. Hı -hı. Işık bile kaçamaz demiş. Karadelikten. Yer çekimi kütle çekimi dedi. Peki öyle mesela tabii, bir tabii, emizledi çekim. sizi karadelik. Sizi Işığı bir... bile çekiyor yani, diyor. Bak bir emizledi sizi bir kütüphaneye attı. Karadelik. Karadelik. Yabancı de... dilde mi kitaplar Türkçe kütüphane mi? Yerli yabancı karışım. Bir de karışık. başka biri var mı kütüphanede yoksa tek mi? Ya kütüphane değilim ben. Kapçı tek... gibi mi yoksa ev kütüphanesi mi yoksa büyük gerçek kütüphane. mi? Gerçek kütüphaneci. alıp okuyup tekrar yerine koyabiliyor mu yoksa bir kitap alma hakkım var oradan devam mı ediyorum yoluna? Yok kitap alamıyorsun zaten oradan bir tane kitabı sadece it itebiliyorsun. itebiliyorsun. Hangi kitabı iterdin nokta böyle bir şansın olsa? Nereye, nerede nerede? Açıklama duruyor kitaplar. Yok ya rafta duruyor da sen arkasındasın ama yani bir taraftan da kara delik tarafından. İnterstel alır gibi düşünen kitabı iterdim. Ee, şöyle bir çömerdim ben. Çömer. Ben seninkini hatırlıyorum bak. En... En şey kitabı iterdim. Ege Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü iterdim. İterdim Allah. Ya ben bunun gibi Ma mantolu Madonna'yı iterdin. Melonu. Madonna. Tamam. Doğru mu değil? Mi? Ne olacak? Yani ittiğimiz ya ben kitaptan şey, karakter mi çıkıyor? İttiniz kitaptan karakter analizi diye çok güzel benim bir şeyim var. Başka bir teorim var. Ben okuduğum bir kitabı iterdim. Onu yani okumadım. Türk mantolu olmadı. Yaşın <gülüyor> 40'a geldi. Yalnız kız... okumadığımız kitabı itemiyoruz diye Tabii, böyle bir bağıracak mı? E tamam ne iteceksin o zaman? bir şey bulurdum Fahir ya. Abi söyle ama ya Oktay dinleyicilerimiz merak ben, ediyor. Ben Ekon 101'i iterdim ya. O çok kalın bir kitaptı. Ben bir ara radyoda bırakmıştım o kitabı. Ne oldu acaba o Onu çocuklar sattılar ve öğle yemeği yaptılar. Onu çünkü o, tamamen itersen öbür tarafı biraz görme şansın olur. İncecik kitaptan ne göreceksin? Hemen öbür devirde şey. Atlas iterdim ben. Atlas mı? <gülüyor> Tarih Atlası mı? Dünya Atlası. Dünya Atlası. Sizin evde var mı Atlas? Var bir tane var bizde. Bizde yok ya. Çok güzel bir güncel. Güncel mi atlas sizin ya. evdeki Atlas? Tabii hey güncel. Yani. Ülkeler değişti. Ne zaman e, Sovyetler Birliği dağıldıdan bir sonra şey. mı? Benim mesela Atlas'ın hepsi işte. eski Atlaslar, İzmirdekiler. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bir Atlas almadım. Çok zevkli bir şey ya Atlas almadın, bakmak... değil mi? Saçma sapan bir şey var evinde. Hayır canım olur mu yeni şey ya? Yeni baz ya trafikte aldım. Hayır trafikte aldı. De hay hay, trafik aldı. Hı -hı. Kupon daire kaçırmayın. Hadi canım benim. O zaman ne yapalım? Biraz şarkı dinleyelim. Vay Atlas konusu konuşuldu. çünkü <gülüyor> pek çok konu havada kaldı. Her zaman olduğu gibi efendim. Az sonra buradayız. Çok tatlı şarkıyla neşiniz yerine gelsin sevgili dinleyiciler. Inkubus, Summer Romance, Radio Today. Yeah. Modern, sabahlar. modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio Today sizlerin modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. 9:34 oldu saatimiz Pazartesi sabahında. Hemen hatırlatalım dinleyicilerimize yarın gece if performance oldu. Sevgili dostlarımız İsmail ve Murat'ın ilk ee, nasıl diyeyim uzun sahne deneyimleri var. Biz İlk Ankara, uzun soluklu sahne deneyimi. Ankara Komedi Festivali'nde e, onların Tanıştık. da yer aldığı Açık Mikrofon Gecesi'nde tanışmıştık. Gerçekten e, güzel bir komedi gecesi sizi bekliyor. İşinizi gücünüzü ayarlayın. Ayrıntıları da biletix'te bulabilirsiniz. Yarın saat 20.30'da kapı açılış. Biz Bilal de yayın. yarın bir daha öteye patlatırız artık. Patlatırız patlatırız. Evet verelim yarın. Ve, verelim Gecikmiş verelim. cevaplar. Köşe üstüne başlayalım mı? Tabii Oktan, ki tabii. Habersiz kendi kafandan giriyorsun ya. Ya abi konuştuk ya. Geçikmiş cevaplar. Geçikmiş cevaplar. Gecikmiş geçikmiş, geçikmiş. Geçikmiş cevaplar. Cevaplar. Evet. Bundan 15 dakika önce e, kütüphane konusu konuşulmuştu biliyorsunuz. Evet. Eee girdiğiniz zaman kara delik sizi emizleyip bir tarafa e, attı. Kızladı, Kütüphaneye düştüğünüzde hangi kitabı itersiniz, i̇tersiniz diye, diye bir soru sormuştum. sormuştuk. Kendi aramızda cevaplamıştık. Ee, bununla ilgili yaklaşık 13 dakika önce e, Tutku Hanım'dan bir e, soru gelmiş. Soru şu. İyi de kütüphanenin arkasından ittiğiniz kitabı nasıl bileceksiniz? Gecikmiş cevaplar. Evet. Ee, cevaplarınızı tek tek alayım. Tek tek alayım. Nasıl olduğunu ben biliyorum. Peki. Peki. Bu böyle cevap değil. Hayır ben hakkı. biliyorum yani Ege'ye dönüyorum hani pas hakkı değil. Ee, Bakalım ne cevap verecek? Ben de merak ediyorum şu anda. Benim de cevabım var. Ben de bir yerini biliyordum ben. Ben de e, hatırlayacaktır e, yayını dikkatli takip eden dinleyicilerimiz. E, Dünya Atlas'ı ben seçmiştim. Çünkü o Atlas... Ebat'tan e, zaten... Ne şekilde anlaşılır. Farklıdır ve en kenarda... Ben herhangi bir, bir, bir kitap söylememiştim. O yüzden zaten... E, ben bir kitap söylemedim abi. Doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> ben bir bakış kitap... açısı. Sen bakış yanlış bakayım. dedin ben doğru dedim. Yani ben herhangi bir şey söylemedim. O yüzden istediğim kitabı atma özgürlüğüm hali hazırda var. Tamam da soru yani soru o nasıl değil. Nasıl anlarsınız <gülüyor> mı? Soru o değil tamam da yani. Bittiğiniz kitabı nasıl bileceksiniz? Sen diyorsun ki o kadar zorunda mıyım? Zorunda, o mıyım? zorunda mıyım? Hayır ama kaf... teşekkür ederim Egecim. Ben kafayı birazcık uzatma hakkım olduğunu düşünüyorum yani. Nereye doğru? Başına doğru. Yani arkasına doğru. Kafayı... Yani çevirerek mi uzatıyorsun kafayı? Ş Ş Kitap, şöyle Kitapla şöyle. kütüphanenin o kitabın durduğu üst rafın arasından yanlamasına ya, ya, sokup ya, Sokup oradan aşağı kafayı Orada boyutlar da değişiyor ya karadelikten. Aynı şekilde de geçer. Çok Çünkü esnek yapımız var. Çünkü bizi emizledi karadelik. Hı hı. Emizleyince zaten son derece elastik olduk. Şimdiki gibi kalas gibi değiliz ki kafayı böyle yanlamasın. Ektapot gibisin ya. Kolunun girdiği her yerden geçersin. Ektapot, ektapot. Değil mi? Ektapot mı o enaktar mı? Hayır. Ektapotla veya enaktarla. Evet. Tutku teşekkür ederiz. Sağ olun ee, valla köşeye... kafanıza soru işareti kalmasın. Tam bu Google'a... İş müzayara sorulacak soruymuş. Cevap artık bilmiyorum ama bunu sorsunlar zeki adam mı orada o çıkar orada. Valla biz girer miyiz sence? Çünkü sen Google'a mı kütüphane kafan mı? Ee, yani oktay şimdi hayır Google'a. Benim kafam girmez o kütüphane. Için. Hayır canım girer. Senin kafan bile girer. Yani o soru sorduklarında şey, Google'a bizi kabul ederler mi? Sen ben zaten ebatı biliyordum daha önceden gözüme kestirdiğim diye söylüyorsun. Ege müdür kısım şefi yaparlar Oktay'ı. <gülüyor> Google. Sen ne cevap vermiştin Ege? Ben ne demiştim ya? <gülüyor> Cevabı hatırlamadım. <gülüyor> yani siz postaya işte postayı alalım diye. Vallahi sen yani de bilmeden orada. mi iterim demiştin? Ne demiştin? Ben yerini biliyorum dedim. O yerini biliyorum yani. dedi. Sen ebattan dedi. <gülüyor> ben de kafayı yan döndürür sokar <gülüyor> oradan ehtapot. E, ehtapot dedim. Bence Fahir ahtapot cevabıyla Tabii şey canım. var. Bunu mu demek istediniz? Kısım şefi oldum Google'da. Yaşasın be yaşasın. Böyle şey diye gelecek haberi bu. Fahir böyle yazmışlar. Ha, o şey demek istemiştir onu öyle verin sonuç için Hep sana soracaklar. Hep bana soracaklar. Bayağı yoğun geçecek günüm. Ay çok güzel. Evet. Şöyle bir bakalım. Ha, Aşk yeni der. Arnavut Şevki. <gülüyor> Bu nedir? Arnavut Şevket demek istemiştir. Ona göre sonuçları çıkarın. Biraz da isterseniz videolara bakalım. Bakalım no, ya o <gülüyor> Youtube videosu mu izleyeceğiz? Youtube videolarına ne bakalım. Ne programmış ya. Ne dersiniz? Ya. Hoşuna mükemmel olduğunu zannetmiyoruz. Ee, evet. Şimdi bir uçak kazası var. Ee... Bu kazada herhangi bir kimse yaralanmamış, ölmemiş. Sadece maddi hasar var. Onu izliyoruz. Evet. Çiziliyor yani. Uçağın kenarı çizilmiş. Kenarı. Gördünüz mü? Evet. Evet. Gerçekten acı. Acı. Uçaklar evet. çizilmesin diyoruz. Bu kadardı videolarımız. Videolarımız bu kadar. Abi, Daha buyurun. fazla video için. Yok ben buyurmayayım. ben yani reklama gelmeden önce buyurmak istemiyorum. Oo. Ya başka bir şey çal ya. Bu ne abi? Ne güzel şarkı. Ay o, bunun bağır. aynısını çalayım mı? Çal abi. Bu da güzel modern modern sabahlar. Modern sabahlar. İyi kalpli insanlar modern sabahların sonuna geldik Espriler şakalar da bir yere kadar biraz artık aklımızı başımıza toplayıp Hayatımızdaki yerinizi sorgulamamız gerekiyor ben sorguladığım tam bulunduğum yerdeyim yani. Ben de sorguladım. Aradığınız kriterlere uygun bir sonuç bulunamadı. Eşleşme olmadı diye cevap geldi bana. Ay Allah ya, o ben kötü hiç iş sorgulamadım. Ya. Sorgulamayı hiç sevmem. E, bazı şeyleri sorgulamadan kabul etmek lazım değil mi? Olduğu gibi o güzel. Sorgulamadan kabul etmeyi Tits, hiç sevmem. sevmem. Evet. Kürçeyi'nin <gülüyor> de dedik, Antalya dedik, Trabzon dedik. Türkiye'yi karış, karış karış dolaştık. Karış karış dolaştık. dedik Cem, ve... <gülüyor> Ve modern sabahlarda bir Anadolu turundan sonra bugün de... Anadolu turu mu? Anadolu turnesi mi? Türkiye bir kazan, bizde bir kepçe mi olduk Oktay Bey? Herhalde tur. Kepçe bugün nerelere daldı? Bayağıdır düşünüyorum. Herhalde o güzel bir tur. şeymiş ya. Ne? Anadolu kazanı diye bir program yapsak Anadolu biz de kendimizi... Kazana. Merhaba Anadolu kazanı, hoş geldiniz. Bugün üç kepçe olarak karşınızdayız. Bakalım kepçe bugün nereye dalacak? Vallahi. Çünkü zıpkın gibi fişek gibi ağ takımı diye başlamaktan daha güzel. Nasıl yaparız biliyor musun? Büyükçe Nasıl? bir kazan, içinde tarhana çorbası düşün, tereyağından eritmişsin, onu Türkiye haritası şeklinde tarhananın üstünde... Ondan sonra pul giderler. Durmaz giderle. ki o tarhana ha, şey yapar onu. Onu şey o biraz böyle mayasıl olacak şey mayasıl olacak dediğim biraz üstü şey olacak biraz bekleteceksin. Mayasıl ne olur istersen <gülüyor> ayakta sokalım içine. Bir. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> oğlum, donacak mı demek istiyorsun? Üstü bari? hafif donacak kabuk bağlayacak. Onun üstüne tereyağını gezdireceksin güzel kalıbını çıkaracaksın Türkiye kalıbı. Durmaz Hı -hı. ki yine. Allah Allah durur Oktay durur Ondan sonra daha ilk programdan Al başına bela ipar Tereyağı durmadı Türkiye haritası, <gülüyor> Tereyağı durmadı oyun bozuldu Türkiye haritası burada Hatay efendim Suriye'de gösteriliyor diye Uğraştır ondan sonra <gülüyor> efendim? Hassasiyetleri var <gülüyor> Efendim O tarhana çorbasından şeyden değil yani haritadan Üstü diye iyi kabuklanmadı o yüzden şey yapıyoruz diye <gülüyor> Onun açıklamasını yaparız Veya mercimek çorbası ama kızgın tereyağı üstüne dökülürse Bence güzel kalıp çıkaralım Onu söyleriz sen şeye söyle ne çocuğun adı çerçeveci? Ulaşa mı? Ulaşa, ulaş mı? Ulaş çıkartır. Ulaş diyorsan o zaman olur. Ne abi. diyeceğiz Ulaşa? Türkiye haritası. Tarhana üstüne çerçeve. Baskı yapacak şekilde <gülüyor> Türkiye haritası mı? Veya tereyanı? Ben sana söyleyeyim Tereyağını donuk şekilde koyacağız Türkiye haritası şeklinde kesilmiş. Olmaz. Orada eriyecek o sıcaklıkla. Oy <gülüyor> insan onu aya adam gönderdik ya bunlar 30 sene önce. Hemen. Ya okta niye Ulaşıyor her şey yani. yok başına yukarı getiriyorsun ya? Olmaz e Sen de... o erir o. <gülüyor> Türkçemizi şey yapıyorsun. Ya. Türkçe'mizin neลาสık? Yok başını yukarı getiriyor bak. Olmaz. Bak yukarı getiriyorum başını. ona Vay. yok baş mı deniyor? Yok baş deniyor. Öyle Yok başını e yukarı yok getirmek. Başını yukarı getirmek. Evet. Yok Aslında bence geliyorum. bildiğim baş yukarı gelince yok oluyor. Yani yukarı gelen baş zaten yok baş dedi, olmuyor mu? <gülüyor> yok. Baş. baş oluyor. Yok başını Çatal yukarı Çatal veya yok baş. Bu da çok güzel. Yok başını yukarı getirince onaylamış oluyorsun Fail. Hayır diyorsun işte Oktay ben... Hayır yok baş bak bu. Yukarı getir. Gördün mü? Nasıl yaptın? <gülüyor> anlamadım. Bir kere yukarı bilmiyorum. getirmedin ya da döndürdün. Hayır, Veya yukarı, döndürdün. Işte, yukarı getiremiyorsun da o yüzden. Getiremeyosun. <gülüyor> ne, <gülüyor> o, o, o. Yok baş zaten hayır demek değil mi? Benim anladığım kadarıyla başını yukarı getirdiğinde hayır demek. İşte tamam, yok hayır başını demek. yukarı getirdiğinde iki negatif birbirine. Pardon, ve, e, evet nasıl demek. biliyor musun? Demek Oku işte. da baban gibi falan virgülle hadisesi var ya. O değil, yok virgül hayır. başını yukarı getirme. E yok ne orada? Başını aşağı bastırma var mı Fahir? Yok. Başını <gülüyor> yukarı getirme. Orada adam sinirleniyor. Şimdi bir şey mesela sor bana. Sorayım Fahir. Sorayım. Ne haber abi? Ben satıcıyım. Bana gel bir şey var mı diye sor. Var mı bu kumaştan? Bir sıkıntınız var mı? Yok. Sen de sinirleniyorsun. Yok başını yukarı getirme. Ben diyorsun. mi sinirleniyorum? Benim yanımdaki Ege mi sinirleniyor? Ben şimdi yok ya. Ben yaptım. kumaşı sorunum. Yok. Mu. Orada Mu. <gülüyor> Mu Eki. Yok mu? Tamam. Ne güzel programı kapatıyorduk. Hakikaten Durup dururken yine bir tartışma. Yok girdik. Sevgili dinleyiciler başınız dertte. <gülüyor> Neyse ki kurtuluyorsunuz modern sabahların sonuna geldik. Yarın sabah yeniden beraberiz. Zor bir gün, bir gün olacak.